429. konu Ammar bin Yasir'in savaş esnasında cenneti arzu etmesi Biz sınıfında Hazreti Ali ile beraberdik. Onu savaştan alıkoymak ve korumak için iki kişiyi tayin etmiştik. Bu nöbetçiler bir gaflete daldıklarında Hazreti Ali karşısındaki askere hücum ederdi. Kılıcı kan akıtmadan dönmezdi ve "Beni mazur görün. Allah'a yemin ederim ki kılıcım körelinceye kadar dönmedim." derdi. Ben Ammar ve Haşim bin Utbeyi gördüm. Ammar safların arasında geziyordu. Ve Haşim'e, ey Haşim, şu zata, Hazreti Ali'ye, gelince, yemin ederim ki, onun emrine muhalefet edilecektir ve askeri ondan yardımlarını çekecek ve onu yardımcısız bırakacaklardır, dedi. Sonra da, ey Haşim, cennet pırıl pırıl parlayan kılıçların gölgesi altındadır. Bugün dostlarıma, Muhammed ve cemaatine kavuşacağım. Ey Haşim, sen tek gözlü bir adamsın ve tek gözlülerde hayır yoktur. Çünkü zorluklara tahammül edemezler, dedi. Bunun üzerine Haşim elindeki bayrağı sallayarak, tek gözlü adam çok yaşamış ve hayattan usanmıştır. Tek gözlü adam, bugün ya düşmanı mağlup edecek veya ölecektir, anlamında bir şiir okudu. Sonra sıfîn vadilerinden birisine daldı. O gün Ammar hangi tarafa yönelirse Hazreti Peygamberin ashabı da o tarafa yöneliyordu. Sanki Ammar onların sancaktarıydı.